Bir gün iki genç talebesiyle Emir Dağı yakınlarındaki bir dağa çıkmışlardı. Devamlı en yüksek tepeye çıkar ve sarp bir yamacın başına otururdu. Yine öyle yapmışlardı. Bir sepetin içinde yiyecekleri vardı. Tepe'nin başında otururlarken nasıl olduysa sepet aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Sepetle beraber ekmekte. İki genç hemen sepetin peşinden koşmaya başladılar. Ama sepet ve ekmek onlardan hızlı aşağıya iniyordu. Dereye kadar indiler. Fakat bir türlü ekmeği bulamadılar. zaman tepenin başından bağırdı. Gelin gelin fazla yorulmayın. İki genç bitkin bir halde tekrar yukarıya çıktılar zaman onları tebessümle karşıladı. Kucağında az önce yuvarlanan ekmek vardı. İki talebenin ağzı açık kaldı. Üstadın nasıl olur dediler. O ekmek buraya nasıl geldi? zaman oturun dedi. Hele bir nefeslenin. Ve sonra ilave etti. Bu dağın sahibi bana ekmeği getirdi. Bu da kerametli bir dağdır.